Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir bayan arkadaşımız yine soruyor bacımız. Diyor ki e, benim Ramazan ayından orucum vardır ama unuttum ne kadardır? Bunu nasıl yaparım? Evet şimdi insanın üzerine vacip olan eğer Ramazan ayında yen seferdedir, yen hastadır, yen haystır, yen nifastır ne yapacak? başka gün oruç olacaktır. Bakara suresi 184. Fe men kana minkum maryidan av ala seferin fe iddetu min ayyamin ohr. Ee Ayşe'nin rivayetine göre İmam Müslim'in rivayetinde diyor ki bir tane geldi e, sordu Ebel hayd taqsu's sav ve la taqsu's sala. Neytin? Kadın demiş. Ee hayz orucu kaza ediyor namazı kaza etmiyor. Fekalet, Hazreti Ayşe anamız dedi ki, كُنَّ يُصِيبُنَ ذَٰلِكَ فَنُؤْمُلْ بِقَضَاءِ الصَّوْمُ وَلَا نُؤْمُلْ بِقَضَاءِ الصَّلَةِ Biz diyor aynen Resulullah zamanında orucu kaza ederdik ama namazı kaza etmezdik. Böyle orulduk. Hatta soruyor Hazreti Ayşe ona sorun soracak sen hururiye misin? Yani hariciye misin? Çünkü hariciler e, yorum katallar, akıl katallar Mantık katarlar. Müslümanlar teslim olurlar Hazret Ayşe gibi. Eğer bundan anlam ne çıkartıyoruz? Bundan anlam çıkartıyoruz ki insan kaza etmekten vaciptir üzerine. Çünkü o Ramazan ferzdir. Eğer sen maziretten dolayı kaçırdın hemen kaza edeceksin. Ne kadar de acele kaza etsen hemen şavvalde yap. Yapamadın peşinden yap. Ne kadar acele etsen ne yapıyorsun, kurtarıyorsun. Ya ölsen Öldün, kimsenin yerine yapacak? Ya yapan yok ise o zimmetinde kalır kıyamet gününde. Vabel olur sana. Belki seni ateşe götürür o. Onun için insan herde acele etmek nedir? Vaciptir. Bir de önce herde yapacaksın. Ama bilmiyorsun kaç gün kaza ettin. Eğer adetten dolayıysa bilmiyorsun kaç gün kaza et, e, bozdun. Bir kadın adeti kaç gündür bilir normal günlerde. Yani yen beş gündür, yen altıdır, yen ondur, yen kusurdur. Ona göre oruc olursun. Adetten dolayı if, i, i, orucunu bozmuşsan bellidir. Senin adetin bir haftaysa bir hafta orucu olursun. Eğer sen bilmiyorsun altı gün mü, yedi gün mü bir karışıklık oldu yani hasta oldun. Adetten dolayı değil hastalıktan dolayıdır. Karıştırdın altı mı, yedi mi? Alemlerimiz diyor ki en az, en az'a bağlayacaksın. Çünkü sen, en az yakindir, yedi şektir. Yakinden amel olunur. Altı mı, yedi mi? Sen altıyı tut, zimmetin kurtardı. Ama bazı alemler de diyor ki altıyı tut, evet zimmetin kurtardı ama tam kurtarmak için yeddiyi de ihtiyat olarak tut. Evet, e, bu da böyle ama benim nasihatim Özellikle bizim bayan kardeşlerimize e, daha çok onlar bu müşkületten e, karşıba karşı geliyorlar. E, Erçekler az böyle bir şeyle karşılaşırlar. Yani yen sefer olur, yen, e, e, e, hastalık olur. Ama bayanlar, e, bayan kardeşlerimiz, bacılarımız müşkületleri her ay, her Ramazan ayında bu müşkületten karşılaşırlar. Ondan dolayı nasihatim e, geç bırakmasılar, hemen şavval ayında bu işi bitirsiler. Ne kadar geç katsalar üzerlerinde ağır olur o. Bir de mükelleflik olur. Hatta biliyorsunuz, burada bir fayda da verelim. Şavval ayında ihtilaf olmuştur. Alimler diyorlar ki altı şavvalı tutmak daha öyledir yoksa kaza yapmak daha öyledir. Tabi daha evle kazadır. Bunun üzerine cumhurun kavlu var. Kazayı yapacaksın sonra Şavvali tutacaksın. Bu daha racih kavuldur. Onun için biz çok kadınlar var elhamdülillah. Bir günde eskide de ve bir günde onların devamıdır. E, hemen Beyram'ın çinci günü, yani dördüncü günü, yani üçüncü günü başlıyorlar. Kaç gün adetten var? Beş gün, altı gün, on günü oluyorlar. Ondan sonra şavval nimetinde oluyorlar. Ondan sonra başları dik, duruyorlar elhamdülillah. İman yükselmiş, şeytanın onlara karşı beli bükük.